Motivasyon videosu çok istiyorsunuz. Motivasyon videolarında genelde YouTube üzerindeki kişisel gelişim şey yapıyor. Her şey harika olacak, muhteşem olacak, merak etme süper enerji gelip seni saracak falan filan. Maalesef bunlar doğru değil. Muhteşem bir enerji gelip seni sarmayacak ya da oturduğun yerde yukarıdan sana süper bir e, takviye gelmeyecek. Çünkü Gandalf 5. günün şafağında doğudan gelmeyecek. Seni kurtaracak kimse yok. Seni kurtaracak bir tek kişi var. Sensin. Peki nasıl? Her şeyden önce sorunlarla yüzleşmeyi bilmen lazım. Sorunlarla yüzleşmediğin sürece ya, ömründe bunu nasıl yapıyorsun biliyor musun? Burada bir parantez açacağım. İşte okuldayken ben de bunu yapıyordum. Ee, i̇lkokul, ortaokul, lise boyunca üniversitede bıraktım. Hep sınıftaki en zeki çocuğun, en çalışkan çocuğuna yanlayıp işte o bana destek olsun, işte onunla birlikte ders çalışayım. Dur o yanlış yaparsa ben de yanırım ama doğru yapsın. Yani önden onu yolluyorsun. Babanın arkasına sığınıyorsun, bir e, Rumuz'un arkasına sığınıyorsun, güçlü olanın arkasına sığınıyorsun ve ömrünün sonuna kadar böyle gidiyorsun. Hep Gandalf'ı bekliyorsun. Başın ne zaman sıkışsa, harekete geçmek için birini bekliyorsun. Ve o biri gelmediği sürece öyle katatonik şekilde, donmuş şekilde duruyorsun. Yapma. Kendi kahramanın kendin olacaksın. O popoyu kaldıracaksın, özür dilerim böyle konuştuğum için. Ama her ne yapacaksan sen yapacaksın. Çünkü bu durumlarda gelip senin Poponu kurtaran kişi kaderine karar veriyor. Yani senin yapacağın bir seçim var. Diyorsun ki işte birinci yoldan mı gitsem, ikinci yoldan mı, üçten mi? Karar vermeyeyim, birisi gelsin birden gitsin, başına bir şey gelmezse ben de birden gideyim. E ya birden giden ahmaksa ve sen onun yolundan gidip de hayatını, kariyerini... Birçok ülke vardır böyle yanlış kişinin peşinden gidip iflasa sürüklenen. Birçok insan vardır. Yanlış kişi işte arkadaş, yoldaş, sevgili, ortak seçip, batan. Bu kişi bari sen ol. Yani ben buna zar atma demiyorum ama zar atılacaksa zarları sen at. Altı altı gelirse sen kazan, hep yek gelirse senin atan. Kusura bakma. Ama zaten zar atmıyorsun. Bir şeyleri birazcık araştırırsan o haritada belli olmayan yola gitmek için bile en azından sorumluluğu sen al. Hayatımız pısırıkça geçiyor. Özür dilerim belki biraz hani <gülüyor> agresif bir cümle ama pısırığız ya. Yani öğrencilerime bakıyorum. Hocam daha çok var. Diyorum ki ne meslek Hocam daha çok var. Diyorum ki bölümü kazanmışsın. Diyorum ki mesela avukat. Diyorum ki bittiği zaman diyorum ne icra-iflas mı seçeceksin? Şirket avukatı mı olacaksın? Spor hukukuna mı gideceksin? Ne yapacaksın? Büro mu açacaksın? Ne yapacaksın? Hocam daha çok var. Ya nasıl çok var? Ya Zaten üniversitedesin. Bunu araştırmak için daha ne kadar bekliyorsun ki? sonra neden sevdiğim işi yapmıyorum? E çünkü kendin hiç sorununu almıyorsun. Hangi liseye gideceğini annen baban karar veriyor. Hangi üniversiteye gideceğini bölümünü puanına göre devlet ve annen baban karar veriyor. Hangi işe gireceğini annen baban karar veriyor. Sen arkadaş torpili morpili bir şeyler aramazsan tabii ki. E kendi kayakların üzerinde durmazsan kimle evleneceğini bile annen baban bir yerinden sonra karar veriyor. Sonra annen baban Allah gecinden versin vefat edince Gandalf nerede? Kız istemeye Gandalf'la gitmeyecek miyiz? Yok işte Gandalf yok babacım yok. Yok beyazı da yok grisi de yok. Yani o değnekle gel, Değnek <gülüyor> sensin. Değerli sopa lütfen kendin için bir şey yap. Çünkü aslında bu yetiğe sahipsin. Yani e, kuşlar nasıl atlayıp da uçuyor, penguenler nasıl dalıp da yüzüyor. Senin de hayatta kalabilmen için bir sistem donanmış. Öne iki tane göz koymuşlar bir de buraya beyin koymuşlar. Görüp düşünebiliyorsun abi. Gördüğünü, duyduğunu, öğrendiğini Fiziksel görmeyi kastetmiyorum Hayatın sana getirdiklerini söylüyorum Bunları alıp da değerlendirirsen Benim için şu doğru olabilir ya da bu Türkiye'nin sıkıntısı nedir size söyleyeyim Kısa vadede benim için doğru ne Bu İkinci sıkıntı şu tam böyle iyiyiz işte, güzel, iyi Konfor alanı videosunda anlatmıştım bunu Birinin sana sert konuşması gerekiyor Kendin için bundan sonra alınacak kararı sen alacaksın Annene, babana, Mahmut'a, Ahmet'e, Melis'e güvenme Sorumluluğunu atma. En büyük yaptığın hatalardan birisi ilişkin mahvediyorsun böyle. Diyor ki hangi filme gidelim sen karar ver. Nerede yemek yiyelim sen karar verin. Nereye tatile yerim sen karar verin. E o zaman sana ne ihtiyaç var arkadaş? Senin yerini alayım bir tane şişme insan. Onunla mutlu mesut gidelim. O da konuşmuyor ağzı var dili yok. Niye öyle diyorsun biliyor musun? Risk almamak için. Bir şey kötü giderse mutsuz olursa bana patlamasın. Bundan sonra kararları sen vereceksin. Beni delirtme. Görüşmek üzere.